İyi dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karaki. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Bugün hava biraz serin. Ee, senin elinde de e, demin gelirken bulutlara bakmama <gülüyor> neden olan bir kitap var. Ya Evet e, Fırtınalar ve Doğan'ın Diğer Güçleri bugün benim önümdeki kitap altın kitaplardan çok yakın zamanda çıktı. Anita Ganeri tarafından e, yazılmış bir kitap. E, bayağı da büyük bir ekip çalışmış kitapta. Kitabın çok e, nasıl diyelim farklı özellikleri var ama ben hemen içeriğiyle başlayayım oraya sonra gelelim. Ya da baştan mı söylesem yok, acaba? Yok, için? bence içerikten bahset sonra Peki, ayrıntıları konuşalım. Sonra ayrıntıları konuşalım. Şimdi fırtınalar ve doğanın güçleri aslında dünyada olup biten birçok büyük doğa olayına dair bir kitap. Bu işte fırtınalar var ama bunun yanında işte. Yıldırım düşmesi gök gürültülü fırtına diye başlıyor Orada yıldırım düşmesini de anlatıyor işte hortumları anlatıyor kasırgaları anlatıyor e, tipi e, yanardağlar ve depremler tsunami gibi bir sürü konuya değiniyor. Ee, kitap hemen başta ee, bu tip kitaplar zaten genelde böyle bir şablon izleniyor bunda da o bozulmamış Dönen Dünya diye bir bölüm var ee, dünya hareketleri dünyanın hareketlerini dünyanın yapısını anlatıyor Her zaman o, o vardır zaten bu kitaplarda o bildiğimiz dünya kesiti Çekirdek, ee, işte çekirdek mando, magma, dış çekirdek, iç çekirdek, yer kabuğu vesaire gibi ee, kırmızıdan sarıya giden Ondan sonra onu e, görüyoruz işte burada şu fotoğraflar işte bunları çok seviyorum evet. ben. E, uydudan çekilmiş bir fotoğraf e, bir şeyden e, Atlas Okyanusu'nun üzerinde dönen bir kasırga bulutları görünüyor işte e, kasırganın işte mi? görüyoruz zaten. çok e, tabi çok etkileyici oluyor yani içinde olmak istemem de dışından bakınca çok güzel. Böyle bir başlangıç var işte rüzgarı suyu anlatıyor iklim ve değişiklikleri anlatıyor doğanın güçlerini anlatıyor işte tektonik plakalar işte onlardan onların hareketleri vesaire ama çok kısa çok net yani hiç böyle uzun uzun laflar yok yani şu bahsettiğim bütün şeyler konular zaten burada önünde iki sayfada o fotoğraflar dahil yani çok kısa net bilgi draje bilgi. Hı hı. Ee, ondan sonra ve gök gürültülü fırtına diye başlıyor Herhalde hafiften şiddetliye doğru gider gibi bir mantık mı, bilemedim Hı, ha, hava olaylarıyla başlamıştı evet. i̇şte daha sonra yer küreye doğru <gülüyor> iniyor sanırım evet, volkanlara evet. kadar gidiyor evet, gök gürültülü fırtınadan bahsediyor burada yine çok güzel fotoğraflar var kitapta işte bir iki gök deleni ee, yıldırım düşüyor paratonerlerini, Onları görüyoruz vesaire ee, işte Bu nasıl oluşuyor yıldırım düşmesi nedir Nasıl tehlikeleri vardır ee, Nasıl oluşur işte buluttan yere Buluttan buluta buluttan havaya diye var bir de hani Bunları e, burada göstermiş Çok basit şemalarla ee, Ve hani etkilerini Anlatmış Burada demin çok ilginç bir şey okudum ee, Hani yıldırım işte şimşekler çok yüklü elektrik barındırır ve havayı evet. ısıtıyor ya. Işte 30 bin santigrat derece galiba öyle bir evet. ısı vardı. Güneşin sıcaklığından daha fazla bir ısı yaratır Güneşin diyor. yüzeyinden 5 kat daha sıcaktır diyor. Ee, böylece kadar, hava aniden genişler ve gök gürültüsü duyulur. Yani, yani bu kadar yani, şiddetli olduğunu bilmiyordum. Işte evet bunu ben Şaşırdım de bilmiyordum. Ya bu niye depolanamıyor ya? Ben onu çok merak ediyorum. Yani enerji olarak... Niye depolayamıyoruz Ama işte acaba? çok şiddetli olduğu için ona dayanacak malzeme üretmek belki çok zor. Olur. Yani Bilmiyorum. eritir geçer. Tamam fanteziye girmek üzereyiz. Bence hemen <gülüyor> devam edelim. Bu bilimsel tamam, bir sonra kitap sonuçta, evet. <gülüyor> Sonra hortum e, konusu var. Hortumlar da çok ilginç. Zaten yani hani hep bir yerde küçücük bir şey bile olsa bir gözümüz takılır ona yani. Evet. Çok garip bir şey yani bir yandan. E, bir de e, hortum avcıları. Fır, fırtına avcıları var yani onların da çok acayip mesleği var onlardan birisi de işte hortumları kovalayanlar onlardan da söz ediyor Hı, televizyonda burada. böyle bir program da evet, vardı eskiden onların programları da oluyor işte burada onun nasıl yani hortumun nasıl oluştuğunu işte hortumların şiddetinin nasıl ölçüldüğünü anlatıyor burada Fujita cetveli e, diye bir cetvel varmış 1971'de Chicago Üniversitesi'nden bir profesörmüş e, Theodore Fujita ve onun tarafından e, yapılmış bu Fujita cetveli ona göre şiddetini işte bu cetvel üstünden ölçüyoruz. İşte vereceği potansiyel hasarı görüyoruz bu hı hı. Cetvel üzerinde vesaire. Bunlardan bahsediyor. İşte bir iki hortum örneği var burada. Nasıl oluştuğunu da anlatıyor. Ardından kasırga var. Yine kasırga çok enteresan. İşte uçakla peşine düşüyorlar kasırganın içine dalıyorlar. Hani onu anlamak için ya yani çok acayip bir evet, iş. Yani garip işler, garip meslekler. Ve çok heyecanlı. Yani, oyun yani. bilgisayar oyunu oynamaya benzemez tabi. Yani bilgisayar oyunun tercih edilir. <gülüyor> Ondan sonra ve işte şu şeyi fırtınanın gözü kasırganın gözü hı hı. meselesi yine burada var. O da çok enteresan bir şey. Orası sakin oluyor genellikle hani çok acayip de bir durum duruyor yani. değil mi? Hava onun, etrafında evet, yani onun etrafında dönüyor. dönüyor. Ee, işte kasırganın şiddetlerini falan anlatıyor. Bir de ilginç bir bilgi var burada. Kasırgalar hep hani isimleri vardır ya yani hı hı. bu işte Katrina'dır hı hı. mesela falan. Ee, i̇şte Emily gibi isimleri vardır. Bu isimler her yıl alfabetik sıraya göre yeni bir isim listesi başlatılıyormuş. Hı hı. Her bölge içinde ayrı listeler varmış aslında. Onun bölgelere nasıl ayrıldığını bilemiyorum. Yani kasırganın kasırgaların oluştuğu hani görüldüğü belli bölgeler var. Oraları kastediyor hı herhalde. herhalde. Ee, ve çok yıkıcı bir kasırga olursa çok şiddetliyse kasırga o isim bir daha kullanılmıyormuş. Ertesi sene evet, bir daha o isim geçen, verilmiyormuş. Önceki sene Amerika'da olan kasırga gibi Katrinakasırgası işte? galiba o da yani. öyle büyüklerden evet, birisiydü. Tekrar verilmiyor o isim. Ee, bu da enteresan tabii yani. Ee, ondan sonra bunun da bir cetveli var. O da burada gösteriliyor. Hangi hızlarda nasıl bir e, etkisi oluyor vesaire. Hı -hı. Sonra tipiden bahsediyor. Mesela tipi hiç böyle düşünmüyordum ben aslında ama nerede olduğuna Aynen, bağlı Evet ama yani hiç şey böyle doğal affetmiş gibi gelmiyor tipi. Ama işte yani yani nerede biz olduğuna, kendi olduğuna gördüğümüzü bağlı herhalde. Evet. algılıyoruz ya. Ya bitiyor. Ya yani halbuki insanlar arabaları gömülmüş karların altına sokaklar ya yani yiyecek bulamamışlar ve Amerika'da olan evet. bir hadiseden bahsediyor burada 1993'te yüzyılın fırtınası denmiş vesaire. Yani bayağı farklı bir şey. onun da yine nasıl oluştuğu işte onun da Oluşma şartları soğuğunla mesela rüzgarda hissedilen ısı farklı oluyor ya hani hı hı. ortamın ısısıyla rüzgar estiği zaman ortaya çıkan ısı farkından bahsediyor ve ona göre... Risk durumunun risk tablosunu vermişti. Eksi 25 den eksi 45 dereceye soğuk olursa hani ne işte vücudun her yeri kapalı olmalı, ısırık olmasın soğuk sizi vesaire gibi. Peki, bilgiler e, veriyor. Bu tip durumlarda alınacak önlemleri de söylüyor. Mesela tipi tipinin ortasında kaldığında ne yapmak <gülüyor> gerekiyor? İşte gibi şimdi bilgiler. burada tipi de hayatta kalmak diye bir metin kutusu var ve e, o, orada hemen basit bir takım bilgiler vermiş. Tabii bunlar yani çok basit bilgiler hı hı. ama e, akılda tutmakta da fayda var. E, i̇şte dışarı çıkmamayı öneriyor bir kere oda sıcaklığındaki bir yerde kalmayı öneriyor. Ee, mesela dışarıdaysan diyor ki karda bir delik e, aç ve e, onun içinde kal. Hani hmm. böylece ısıyı depoluyorsun ya, onun e, Tabii yani iglo gibi düşünelim. Evet. Ee, i̇çme suyu yani su meselesi. Kar suyunu içersen vücut ısını düşür, düşer. Hani içme diyor Hı -hı. kar suyu mesela. E, arabadaysan dışarı çıkma işte bir camı çok hafif aralayarak e, birkaç dakikada bir kaloriferi açarak e, idare etmeye çalışan yani kurtarma ekipleri gelene kadar falan diyor ve kat kat giyinip kov bacakları sürekli hareket ettin çünkü kangren işte o donma evet. bunlar çok tabii kolay olan bir şey bir de uyursan donarsın ondan sonra e, sel konusuna e, değiniyor ki hani bizde çok yakın yani daha Samsun'da geçenlerde evet. bir sel oldu ve e, Toki konutlarında insanlar öldü e, Tam da bu noktada aslında bu kitapların nasıl bir faydası olabileceğine dair e, bir şey de söylemek lazım. Böylece e, işte takdiri ilahi alnımızda yazdığı için olduğu gibi açıklamalar yapan yetkililerin karşısında e, bu kitaplar sayesinde akıllı bir neslimiz olabilir diye düşünüyorum. Olmalı. Ee, neyse ondan sonra e, işte bu selle ilgili e, bir takım bilgiler veriyor bunların gelecekte seller diye bir metin kutusu var bu önemli çünkü işte küresel ısınma vesaire daha geçen çok büyük bir parça koptu buzullardan evet. yani çok büyük bir parça koptu e, bu hani bir şeyler belli o, değişiyor e, bununla ilgili de bilgiler veriyor işte kuraklıkla ilgili selden sonra kuraklığa geçiyor aslında Tam, ikisi, evet. evet yani hani o kadar zıtlar ki birbirlerinin aynısı etkileri yani ikisi de büyük yakım. Ee, orman yangınlarına, e, yangınla mücadeleye vesaireye işte e, değiniyor. Yangınların nasıl başlayabildiğine dair bilgiler veriyor. Deprem konusunu ele alıyor. <gülüyor> i̇şte e, depremleri nasıl oluştuğundan, nasıl ölçüldüğünden, deprem güvenliğinden e, söz ediyor. Ve e, şeyi de anlatıyor yani burada işte normal kırık, ters kırık, doğrultu atımlı. Kırık diye. E, hani çeşitlerini anlatıyor hı hı. bu fay e, plakaların hareketlerinin. <gülüyor> Ve tsunami konusu e, yine e, burada var. Bu işte en son Japonya'daki Mart evet 2011'den bir fotoğraf var kitapta. Tabi dehşet verici bir şey. Evet. Ee, yani o da çok acayip. Onun nasıl oluştuğunu da anlatıyor. Ee, burada şeması da var hemen. Yani o dalganın nasıl gelip de akordiyon gibi kıyıya yaklaşınca, karaya yaklaşınca sıkışıp kocaman bir dalgaya Hı -hı. dönüştü. Ve çok hızlı. Yani e, okyanusta 950 km saat hızlı ilerleyen dalgalar oluşturuyor. O, jet, jet hızında. Jet hızında gerçekten. Yani hakikaten inanılmaz bir hız yani. Ee, ondan sonra bu e, işte uyarı sistemini kısaca tanıtıyor e, çığdan da bahsediyor Aha. nasıl oluşur e, çığdan sağ çıkmak e, için hani bir takım öneriler yapmış e, mesela şu, şu çok önemli bir öneri eğer sürüklenmeye başlarsanız yüzeye doğru yüzmeye çalışın e, diye bir öneri e, yapıyor burada. E, işte yanardağlardan da söz ediyor ve en sonunda iklim değişikliği konusuna değiniyor. Bir de sözlüğü var. Evet. Şimdi bu kitabın diğer kitaplardan, benzer kitaplardan en büyük farkına evet, gelelim. gelelim. Bu kitapta bir CD var. O CD'yi bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Ondan sonra içinden çıkan yine CD'ye benzer dört tane ne diyelim kart. kart var. Yuvarlak kartlar var. Bu kartları bilgisayarınızın kamerasına tuttuğunuz zaman... Bir animasyon ortaya çıkıyor ve siz kendi ek görüntünüzle biz bunu denedik çok eğlenceli ee, yani konular bunlar olduğu halde çok eğlenceli. Evet. Ee, o kartı elinizde tutuyorsunuz ve kamera e, sayesinde kameradaki görüntünüzde elinizde diyelim ki yanardağ tutuyorsunuz. Çok e, acayip yani yanardağın ve yapısını görüyorsunuz. Ve hareket ettirdikçe yanardağ da ya avucunuzun içinde ee, sağa sola oynuyor. yukarı evet. aşağı hareket ediyor içi kraterin içi görülüyor Görünüyor püskürtmek mümkün yani bir oyunu da var bunun püskürtebiliyorsunuz mesela depremle ilgili olan e, kartta e, bir ekran açılıyor işte bir kent görüntüsü var iki tarafta iki ok var Ellerinizle ekran ya yani uzaktan ekrana dokunmadan herhangi bir şeye dokunmadan ellerinizi salladığınız sallamaya başladığınız zaman e, ekrandaki şehrin zemini sallanmaya başlıyor ve siz onu şiddetlendirdiğiniz zaman orada Richter ölçeğini görüyorsunuz zıt zıt zıt zıt hemen yazmaya devam ediyor ve eğer çok şiddetli sallayıp işte bir deprem yaratırsanız o depremin size şiddetini gösteriyor Richter ölçeğindeki çizgilerini gösteriyor ve sonra e, oluşan yıkımı verdiği zararı kentte görüyorsunuz. Ee, yani mesela işte ben bayağı bir salladım salladım 7 şiddetinde bir deprem e, ortaya çıktı ve o ekrandaki kent yerle bir oldu. Ee, hani bu e, öğrenme biçimi yani şimdi korkunç bir şey söylediğimi uh -huh. ama bu bir öğrenme ve depremle ilgili özellikle Türkiye gibi bir ülkede ya da işte e, yanardağlarla ilgili belki çok ilgimiz yok ama e, o konuyu öğrenmek için kullanılabilecek çok iyi bir yöntem diye düşünüyorum. E, buradaki bu Kısa net bilgilerin çok açık bilgiler yani bunlar çok kısa bilgiler ee, çok hızlı e, bir kitap ama bu etkileşimli e, sanal gerçeklik e, diye e, burada bir başlık atılmış bununla ilgili ee, öğrenmeyi çok e, müthiş güzelleştiren evet, ki akılda, akılda kalıcı bir hale getiriyor ve e, yani o deprem simülasyonundaki etkiyi görmek çok etkileyici evet. yani o Gerçekten çok unutulur bir şey değil. Evet yani çok şey şeyi soracağım bu bir aslında büyük başta dedin büyük bir prodüksiyon eseri ya bir evet. kitap yani çok büyük bir ekip çalışmış. Çok. Bu tip kitaplar çok fazla var çeviri olarak Türkiye'de Bunlar hep çok çeviri fazla olarak var. var neden evet. burada yapılmıyor sence yapılamaz mı böyle bir şey? Ya yapılamaz mı böyle bir şey bir kere yayın evlerinin böyle bir ilgisi var mı bunu çeviri yapmak büyük ihtimalle çok daha kolaydır. Yani bir işin o yanı var. İkincisi e, bizde genelde bu tip konularda işte yazılmış gibi mesela depremle ilgili özellikle biliyorum işte. Ama ilgili kurumların ne bileyim sivil toplum kuruluşlarının hazırladıkları kitaplar işte uzmanları yazmış vesaire. Bunlarda da öyle tabii <gülüyor> ama yani o kadar e, hani şeye odaklı ki bilgi vermeye o kadar hani onlar da o anlamda sadece belli bir alanda kullanılıyor. Ve çok e yaygın bunlar için da bilgi vermeyen yani bu kitapta ama baştan sona bilgi işte, ...nasıl bir bilgi verme anlayışı var? Yani burada depremden bir oyun yapıp... Hı hı. ...yani aslında çok korkunç bir şey evet. deprem yani... ...ama ondan bir oyun yapıp onun... ...yani bu interaktif... Tabii nasıl bir şey olduğuna evet. dair bir fikri oluyor. E tabii bu da Sultan maliyetli çocuğun. bir şey öteye yandan. Şimdi öyle bir simülasyonu yapmak, bu kartları hazırlamak falan da... ...hani bilmiyorum bu maliyetler mi girmiyorlar. Bir de şimdi burada bizde Türkiye'de kitaplar nasıl yazılıyor? İşte birisi yazıyor, birisi çiziyor... ...bir tane editör oluyor, yayın evi de basıyor. Genelde hani bu basitlikte giden bir iş bu. Oysa şurada bir... yani. Editör, sanat yönetmeni, işte photoshop çizimleri, sanal gerçeklik koordinatörü, kreatif direktör, resim araştırma, prodüksiyon, teknik danışman diye ve kaçer tane isim var yani. Uh -huh. ya Boca bir yer, şey. yani Bizde ancak dizi film çekiliyor böyle işte. Onların da kalitesi belli. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> henüz giremedik bu işe yani. Evet. Yani umarım yakın zamanda biz de böyle kitaplar üretiriz. Tabi bunun için bir de bilim anlayışının olması gerekiyor. Şu anda özellikle Türkiye'nin yakın gelecekteki gidişatının pek bilimle ilişkili olacağını da sanmıyorum. Yeni neslin aklı başka yerde olacak gibi görünüyor. Şimdi şarkımız çalmaya başladıktan sonra bu kitaptan bir dinleyicimize armağan edeceğiz. Altın kitaplardan. Çıktı fırtınalar ve doğanın diğer güçleri içinde sanal gerçeklik CD'si var ve kartlarıyla simülasyonlarla işte elinizde yanar dağlar vesaire tutabildiğiniz enfes bir kitap ee, şarkı ve telefon numarasına geldi size ee, şarkımız Aladdin filminden Friend Like Me. Şar telefon numaramız da 0212 343 4040 A thousand tales Master you in luck Cause up your sleeves You got a brand of magic Never fails You got some power In your corner now heavy ammunition In your camp You got some punch And dance Yahoo and house You all you gotta do Is rub that lamp And I'll say Mister Alonzo What will your pleasure be? Let me take your order, Judd it down You ain't never had A friend like me <laughs> Life is your restaurant Your Come on whisper what it is you want You ain't never had a friend like me Yes sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the child Say what you wish, it's yours true dish About a little more baklava As some are calling me, try all of calling me I'm in the mood to help you dude You ain't never had a friend like me no <laughs> their little hat. Can you now friends go, whoo! Hey, lookie here. Uh -huh. You know, friends go abracadabra, let her rip and then make the suffer disappear. Don't oh, oh, you think there, your buggy hide. I the answer, oh, be there, play. You got me bonafide ass certified. You got a genie for a child in I got a power to help you out. So what you wish, I really want to know. You got a mister. Three miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so, hey ho? Mr. Aladdin, sir, have shot, two or three. I'm on the job. You big nabob, you ain't never had a friend. Altın Kitaplardan Çıkan Fırtınalar ve Doğanın Diğer Güçleri adlı kitabı Süleyman Deniz, dinleyicimiz Süleyman Deniz kazandı. Kendisiyle yayından sonra iletişime geçeceğiz. Elimde e, Günüşçü Kitaplarının Köprü Kitaplar dizisinden çıkan e, bir kitap var. Köprü Kitapların sanırım en son e, yayınlanan kitabı bu. Leylek Hava'da Leyla Ruhan Okyay yazmış. E, Leylek havada da bir kız çocuğunun e, büyüme çağına girerken yaşadığı yani birkaç yılını anlatıyor. E, Leyla Ruhan daha önce yetişkinler için yazdığı öykü kitapları var. E, sanıyorum ki çocuklar için ya da genç okurlar için yazdığı ilk kitabı. E, üç bölümden oluşuyor. Aslında üç bölümün her birini bir öykü gibi de Düşünebiliriz ama toplamda Tek bir kızın hayatını anlatıyor Arka arkaya yaşadığı olaylar Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Lelek Havada adı yani kitabın adını gördüğümden beri Sürekli gezmekle ilgili bir şey olduğunu varsayıyorum evet. Tamam. Ee, kitabın kahramanı Ayça Ayça'nın en büyük hayali turist olmak <gülüyor> Turist olmak çok evet, güzelmiş. Çok güzel bir hayal. <gülüyor> ben istiyorum. Çünkü yaşadığı kasabadı işte Silivri'de yaşıyor ve oraya zaman zaman gelip giden turistleri gördükçe işte başka bir dilde konuşuyorlar. Başka bir yerden geliyorlar. Ayça'nın da aklında sürekli böyle hayaller dönüyor. Bir hmm. gün ben de onlar gibi başka bir ülkeye gidip. Gezebilecek miyim? İşte turist olmak nasıl bir şey? İşte mutlaka İngilizce öğrenmeliyim gibi böyle bir takım idealleri var. Bir şey daha soracağım. Tabii. E, tarih belli mi? E, tarih. Ben okurken benim çocukluğuma çok benzeyen Hı. şeyler yakaladım. Ama okudukça anladım ki yani 80'ler değil daha öncesi. Ha 80'lerden de muhtemelen önce. Muhtemelen işte 60'ların sonu 70'ler gibi bir dönemde ha. geçtiğini tahmin ediyorum. Çünkü Hı -hı. E, işte Yugoslavya var hala. Ha. E, i̇şte... Berlin Duvarı'ndan bahsediyorlar daha Berlin Duvarı yıkılmamış hı hı. yani 89'da yıkılıyor Berlin Duvarı ama bu kitap muhtemelen 80'lerden önce geçiyor yani hı. 80 sonrası bile değil e çünkü e, siyah beyaz televizyondan bahsediyor bazı kişilerde işte daha varlıklı ailelerde renkli televizyon ama bile var. O zaman 84-85 falan olabilir. Evet, o kadar renkli televizyon... O kadar renk, az renkli televizyon... <gülüyor> yani renkli televizyon çok nadirdi <gülüyor> bence 80'den önce. Yani bilmiyorum çok kesin bir tarih yok ama sonuçta işte Yugoslavya'nın olduğu, <gülüyor> renkli televizyonun henüz olmadığı, işte asansörlü apartmanların olmadığı... Yani asansör çok ilginç ve değişik bir şey gibi geliyor Ayça'ya. <gülüyor> Ayça'nın ee, Ayça işte dediğim gibi böyle bir e, turist olma, gezip görme hayali var. ...hikayenin başladığı tarihte... ...Ayça... ...beşinci sınıfa başlayacak... ...yaz tatilinde. Dördüncü sınıfı bitirmiş... ...yaz tatilinde. Ve gelecek sene sınava girecek. Ortaokula başlamak için. İşte bir tane ablası var... ...o zaten İstanbul'da yatılı okuyor. Kendinden küçük ikiz kardeşleri var. Memur bir ailenin çocuğu ve... ...kendi ailesine benzer... ...insanların yaşadığı bir kasabada yaşıyor. Yani... E, o kasaba hayatı, e, komşuluk ilişkileri, işte çocuklu anneler sepetlerini, piknik sepetlerini hazırlayıp deniz kenarına çocuklarıyla gidiyorlar. Oh, Çay bahçeleri var çok işte. Çok güzelmiş. Mahalledeki e, insanları tek tek görüyoruz. İşte bakka var, işte çekirdekçi var bir tane. E, tarlalarda oyunlar oynuyorlar ve bir sürü farklı e, kesit var kitabın içinde, başlangıcında. Çok keyifli bunları Böyle okumak yani içinden çok tanıdık şeyler yakalıyorsun ama e, o dönemi biliyor olmanın dışında da çocuklar okuduklarında mutlaka kendilerinden bir şeyler bulacaklardı. Çünkü Ayça'nın e, kafasının içinde geçen düşünceleri de çok sık tanık oluyoruz. E, Birçok çocuğun yaşadığı şeyleri yaşıyor da işte bir tane gizli aşkı var. Ah. E, <gülüyor> Seninki işte, benimki mesele dedi. Evet işte <gülüyor> ona aşık olduğunu bilmiyorum ama işte çok yakın arkadaşı aynı zamanda Ege diye başka bir çocuk. İşte bu aile mahalle işte okula gitme sınav gibi şeyler bitiyor ve ilk bölümün sonunda aşk heyecanlı bir şey diye başlayan ilk bölümün sonunda bir yatılı okul macerası diye ikinci hikayeye geçiyoruz. Ee, İstanbul'da bir parasız yatılı okul sınavını kazanıyor işte Adile Sultan Kız Lisesi ee, muhtemelen kandilli kız lisesi olan bina daha sonra da Zaten e, yazar da kandili kız sesinde okumuş, kendi muhtemelen e, anılarından da çok şey var burada. E, ailesinden, bütün o ortamdan bir anda kopup bambaşka bir yere gel veriyor. Tek başına. Balık. Aynen, başka bir şehir, başka bir okul, hiç alışık olmadığı bir yaşam için işte ilk gece, bütün gece boyunca ağlıyor. Ya nasıl ağlamasın o kadar pastoral bir ortamdan çık gelsen? Evet. Yani... Ve daha da kötüsü. Turist olacak ki İngilizce öğrenmek istiyor. İngilizce öğrenmeye kafayı takmış. Çünkü Ege'de zaten İngilizce biliyor. Ha şimdi oldu. Yani hem o işin o boyutu var hem Motivasyon de bütün turistler oldu. İngilizce konuşuyor. Ve Ayça'nın İngilizce öğrenmesi lazım. Ama okula kayıt yaptırırken daha sonradan kayıt yaptıran kişilerden olduğu için İngilizce sınıfına kayıtlar dolmuş. Hadi olmuş. canım. Ya Almanca ya Fransızca seçmesi ha. gerekiyor. Almanca seçiyor ama yani yıkılıyor. Hem evinden uzak hem... İşte istemediği bir ortamda bütün bunlara rağmen bir de hani bari İngilizce öğrenseydi keşke üstüne bir de Almanca öğreniyor öyle iyice hayata küsüyor. Yani evet. Ama işte bu arada e, yatılı okul hayatının nasıl bir şey olduğunu e, Ayça'nın ağzından dinliyoruz ve e, bir senenin sonunda artık iki, orta ikiye başladığında çok tanıdığı bildiği rahat ettiği bir ortama geliyor. Evet. Okul öyküsünün ardından inanamıyorum diye bir üçüncü bölüm, son bölümü var. Onda da orta ekiyi bitiriyor. Yaz tatilinde babasının onlara bir sürprizi var. Almanya'daki öğretmenler birliğiyle bağlantı kurmuş Ayça'nın babası. O da bir öğretmen burada. Ve bir biçimde anlaşılıyor. Buradan bir otobüs insan, aile, işte çocuklarıyla birlikte Almanya'ya bir oh, gezi güzelmiş. düzenliyorlar ve e Ayça zaten Almanca öğrenmişti. İşte konuşabilir miyim, yapabilir miyim derken bir anda işte otobüste hiç ummadığı birisini de buluyor böyle sürpriz. Eee Söylemeyeceğim ve galiba. Söylemem. Tamam. <gülüyor> eee ve kendini Almanya yolunda buluyor işte bütün o Balkanları kat ederek işte Avusturya'dan da geçerek en sonunda Almanya'ya varıyorlar. Eee ve bambaşka yani turist oluyor. Gerçekten o diğer... Gördüğü insanlar gibi başka bir dünyalar görüyor. Başka e, alışık olmadığı kültürlerle karşılaşıyor. Ve bu arada Ayça zaten büyüyor bir yandan. E, onu da e, izliyoruz. Ve hepsini böyle bir arada okuyunca yani hem o kızın hayatındaki süreç hem onun kafasının içinde e, bir yol alıyoruz. E, sonunda o kadar tatlı tatlı okutuyor ki bu kitap kendini. Ben e, yani bir solukta okudum. Çok hoşuma gitti ve umarım okuyan herkesin de hoşuna gider. Leylek Hava'da Leyla Ruhan Okya yazdı. Güneşli kitaplarının Köprü Kitaplar serisinden çıktı. Beni de meraklandırdın bir hayli. <gülüyor> <gülüyor> bir de o Silivri vesaire yani zaten çok meraklandım şimdi. Evet yani çok güzel çok tanıdık renkler var içinde. Umarım okuyanlar da içinden bir şeyler bulurlar. Tamam, bu hafta da bu kadar. O halde gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Ömer Sunan'la, Banu Aksoy ve Yiğital Karakeç.